أَذِبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسِمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ve لِلّٰهِ رَبِّ aleyhi ve sellem ve رَسُولِ Bugün nasip olursa mesler üzerine mes etme meselesini ele alacağız ve vaktimiz de müsait olursa bu konuyu inşallah bitireceğiz. Tabi daha önceden ne hangi konuları okuyacağımızı icmalen görmemiz mesele içinde boğulmamamızı ve ibareler içinde boğulmamamızı bize sağlar. Nasip olursa bugün e, inşallah 8 meseleye temas edilecek. Birincisi mes üzerine mes vermenin meşruiyeti. Dinde bu meşru mudur? Bunun meşru olmasının arka planındaki delil ayet midir? Hadis-i şerif midir? bunu birileri inkar edecek olursa bu kimseye ne hüküm verilir? İnşallah bu suallere cevap arayacağız. İkincisi bunun tanımı nedir, tarifi nedir, e, ne, nasıl yapılmalıdır? Üçüncüsü ise e, meslerin giymez zamanı ve hükmü ne zaman başlar? E, üçüncü mesele olarak da bundan bahsedeceğiz. Dördüncü meselede keyfiyet. Bu mes nasıl olmalıdır? Elimizle evet. ve ayağımızın ne tarafı üzerinde? Altını mes olur mu? Yan tarafını mes olur mu? İşte parmaklarımızdan en az ne kadar bir miktar ile mesetmemiz gerekir? Bu suallere cevap arayacağız. Beşinci olarak da nitelik Yani giyeceğimiz mesle aranan özellik illa bu deriden olması şart mıdır? Ee, günümüzde satılan çorap mesler vardır. Bunlar üzerine mes yapılabilir mi? Veya meslimiz eski dinden dolayı yırtılsa bu yırtık mes etmeye mani olur mu veya burada af kapsamı ne kadardır? İnşallah bu suallere cevap aranacak. Altıncı meselemizde nevakis hangi durumlarda mes bozulur? Abdesi bozan durum mesli bozduğu gibi artı bir takım şeylerle de mes bozulabilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz yedinci olarak da e, nitelikle irtibatlandırarak direktmen çorap üzerine meshetmek var mıdır? Bu noktada Hanefi fıkında farklı görüşler var mıdır? Çorap üzerine mesli caiz görenlerdeki çorapta aradığı vasıflar nelerdir? Bu suallere inşallah cevap arayacağız. Son olarak da cebire meselesi, sargı meselesi. Kişinin vücudunda bir yara olsa, veya bir kırık çıkığı olsa ve bunu bir şekilde sarılmış olsa böyle bir durumda bu kimse abdest alırken bu sargı üzerine mesetmesi nasıl olmalıdır? Ee, tabii bunun zımmında kaplama diş olan kişilerin veya dolgusu olanların bir farklı mezhebi taklit etme mecburiyeti mi vardır? Yoksa Hanefi mezhebine göre de bu kimselerin e, kaplama veya dolgu yaptırmasında bir sıkıntı söz konusu olur mu? İnşallah bu gibi suallere cevap aramaya gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak eylesin. Babul الْمَسْ عَلَى Mesler üzerine mes vermeye dair bir bab e, tabi tertip olarak baktığımızda bundan önceki hafta teyemmümden bahsetmiştik ve teyemmüm konusunu bitirdik mes konusuna geçiş yapıyoruz. Peki arada nasıl bir münasebet vardır? E, şöyle ki teyemmüm de bir bedeldir, mesih de bir bedeldir. Teyemmüm abdestin bedelidir, abdeste ise abdest uzuvlarının yıkanması gerekirken e, suyun olmaması veya var olan bir su olduğu halde kullanmaya imkanın olmaması durumunda e, teğemmüm alınması ki burada teğemmüm gaslin bedeli yani yıkamanın bedeli olmuş oluyor. Ayağı giyilen mesle ayakları yıkamanın bedeli. Bu itibarla her ikisinde de bedel olma niteliği olduğu için bir uyum olmuştur. E, teğemmümün hemen akabinde meslin gelmesi uygundur. Peki teğemmüm niye takdim edilmiş mes oraya bırakılmıştır? Orada da deniyor ki teemmüm külden bedeldir. Yani abdest uzuvlarının tamamının yıkanmasından bedeldir. Oysa ayağa giylenmez ise sadece ayakları yıkamadan bedeldir. Daha hususidir. Dolayısıyla kül takdim edilmiş. Daha hususi olan, cüzi olan bir mesele ise tehir edilmiş. Bu şekilde aralarında bir münasebet vardır. Elmes sual-i khufeyni caizun bi sünne. Mesler üzerine mes vermek sünnet ile caizdir. Burada tabi meşruiyetten bahsediyoruz. Hanefi mezhebine baktığımız zaman mesler üzerine mes vermenin cavazlılığı diğer bir ifadeyle mes kullanmak meşrululuğu ne ile sabittir? Bu noktada kitap ile Kur'an ile sabittir görüş olsa da tercih edilen görüşe göre sünnet ile sabit olmasıdır. Kitab ile, Kur'an ile sabittir diyenler e, abdest ve kerimesinde وَاَرْجُوا وَأَرْجُ ve ercu لَكُمْ şeklindeki iki kıraattan e, buradan istillal edilmiş olmakla beraber ancak bu noktada tercih edilen bu konuda varit olan hadis-i şerifler vardır ve bu hadis-i şeriflerden dolayı mesler üzerine mes vermek e, caizdir, e, meşrudur. E, İbn-i Kudame el-Muni isimli eserden Ahmed İbni Hanbel'den naklederek diyor ki Ahmed İbni Hanbel e, merfu ve mevkuf olarak mesler üzerine mesle dair 40 küsur hadis-i şerif rivayet edildiğini nakletmiştir. Yani bu manada birçok hadis-i şerif var. E, yine İbn-i Hanefi kaynaklarında Bahir isimli eserinde e, adeta sahabenin bu konuda icması olduğundan bahsetmiş. i̇bn Abbas, Ebu Hureyre ve Hazreti Ayşe Allah hepsinden razı olsun. E, bu zatların mesler üzerine mes vermenin caiz olmadığı yönündeki görüşlerinden rucu ettikleri ki bunlardan böyle rivayetler vardır bu zatlardan bu güzide sahabeden ama bununla beraber bu görüşlerinden vazgeçtikleri ve bunlar dahi mesler üzerine mes vermenin caiz olduğunu söylemişler ve adeta ashab arasında bir nevi icma olduğunu vurgulamıştır. Ki bu noktada deniyor ki bir insan mes üzerine mes vermeyi caiz görmeyecek olursa ki şia grupları veya rafizi diye tabir edilen hatta hariciler de bu kabildendir. Bunlar bidatçıdır, ehli sünnet çerçevesinden çıkmış kabul edilir. Yine Ebu Hanifi'den yapılan bazı rivayetlerde bu kimselerin küfre girmesinden korkulur. Yani bir insan mes kullanmayabilir ama mes kullanmanın meşru olduğunu kabullenmeyecek olursa bu insanın küfre girmesinden korkulur şeklinde de ibareler vardır. Ki bunu Ebu Hanife'nin Rahimullah'ın ehli Sünnet akidesini anlatırken ehli Sünnet'in şiarı olarak Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'i üstün görmek, Hz. Osman ve Hazreti Ali'yi de sevmek bir de mesler üzerine mes vermenin meşruiyetine inanmak Ehl-i sünnetin şiarı kabul etmiş. İşte bu ifadede mesler üzerine mes vermenin diğer bir ifadeyle mes kullanmanın meşruiyeti ehl-i sünnete göre şiar olduğunu da vurgulamıştır. Burada da ifadede el-mesu alel-huffeyn caizun yani mes kullanmak caizdir. Bunun cevazlılığı meşruiyeti ise bir Sünne sünnet ile sabittir. Bu ihtilafa da bir nebze temas edilmiş ama tercih edilen görüşün sünnet ile olduğudur. Bazı ibarelerde özellikle Hidaye'ye bakacak olursanız el Sual alel alel-huffeyn-i sünnetin ifadesini görürüz. Mesler üzerine mes vermek sünnettir der. Ancak burada azimet olan mes kullanmak mı yoksa ayakları yıkamak mı? Bu noktada Hanefi mezhebinde yine tercih edilen görüş mes kullanmanın caiz olduğunu kabullenmekle beraber ayakları yıkamak azimettir. Yani mes kullanmamak azimettir ama bunun yanı sıra bir kimse öyle bir coğrafyada yaşıyor ki orada mes kullanmanın meşruiyeti inkar ediliyor böyle bir yerde yaşıyor ise bu insanın mes kullanması azimettir veyahutta bu kimsenin ehli sünnetten midir değil midir şeklinde bir töhmet varsa üzerinde bu töhmeti bertaraf edebilme adına en azından ömründe bir kere mes kullanmasının gerekliliğinden bahsediliyor. Ama öyle bir durum söz konusu değilse ki elhamdülillah bulunduğumuz coğrafya itibariyle böyle bir durum söz konusu değil. E, çünkü mes üzerine mesin meşruiyeti halkımızın her kesimi tarafından bilinen ve kabullenilen bir e, ameliyedir, bir işlemdir. Dolayısıyla kişinin ayaklarını yıkaması mes kullanmasından daha faziletli ama bununla beraber mes kullanması da meşrudur ve caizdir. Peki e, bu mes üzerine mes kullanmak caizdir dedik, mes vermek caizdir. Neden? min hadesin mucibin lil vudu Abdestli gerektiren her bir hadesten dolayı Tabi burada özellikle hades ifadesi kullanılıyor ancak hades kayıtlanıyor. Hades nedir? Abdestsizlik veyahut da cenabetli hades denir. Taharet bahsinde bunu okumuştuk. hades Eskar abdestsizlik, hades Ekbar cünüplülük yani boy abdestini gerekli kılan durumlar. Peki mes ne zaman meşrudur? Abdestsizliği gerektiren hadeste mes meşrudur. Buna göre cünüplülüğü gerektiren bir durumda yani boy abdesti alınması gerektiği zaman mesler üzerine mes vermek mümkün değildir. Orada illaki gasil gerekli olacaktır. Peki ne zaman bu meşruiyet söz konusudur? İza lebisel huffeyn ala taharatin kamil bir insan kamil abdestini aldıktan sonra, abdestini tamamını bitirdikten sonra meslerini giyecek olsa sümme ahtese sonra abdestini bozacak olsa bu insanın o mesler üzerine mes vermesi caiz olacaktır. Tabi burada kamil abdest ifadesi kullanılıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şöyle ki e, abdeste yıkanması farz olan, meshedilmesi farz olan uzuvlar vardır. Bunların tamamını bitirdikten sonra yani kişi kamilen abdestlidir diyebildikten diye sonra bu insan meslerini giyecek olsa Bu saatten sonra abdestini bozduğunda bu insan o meslerini kullanabilir üzerine mes verebilir. Veyahut da kişi önce ayaklarını yıkasa Abdestsiz olan bir insan düşünelim önce ayaklarını yıkadı ve ayağını meslerini giydi. Daha sonradan diğer abdest uzuvlarını yıkasa. Tabi bu arada da abdestsizliği gerektiren bir eylemde de bulunmasa bu durumda da bu kimse kamil bir abdest üzere o mesleği giymiş kabul edilir. Çünkü Hanefi mezhebine göre e, tertip abdeste farz değildir. Yani tertipte sıralama diye tabir ettiğimiz işte önce ellerin, yüzün, başın mesledilmesi ve ayaklar şeklindeki Kur'an-ı Kerim'in tertibine riayet etmek abdeste farz değil sünnettir. Bu sebepte kişi önce ayaklarını yıkaması durumunda da mesleni giyip daha sonradan diğer abdest uzuvlarını yıkaması durumunda da abdestli olacağından dolayı bu insanda abdestini bozduğunda o mesleri kullanması caizdir. Ama burada alâ taharetin kâmile ederken şundan itirazdır. Örneğin kişi abdest esnasındayken abdestini bozsa yani yüzünü yıkadıktan sonra abdestini bozucu bir eylemde bulunsa ve sonra ayaklarını yıkasa, mesleni giyse Ondan sonra tekrardan yüzünü yıkamasa bu insan o mesleri kullanma imkanına sahip değil. Veya ayaklarını yıkadı mesleni giydi abdestini bozdu sonra abdest uzuvlarından geri kalanlarını yıkasa bu da olmaz. Öncelikle kamil olarak bu insan abdestlidir diyebileceğimiz bu duruma gelmesi gerekir. Bu noktada önce meslerini giymiş veya mesleri giymeyi sona bırakmış bu sonuç olarak bir şey değiştirmeyecektir. Evet bunu da bu şekilde bitirmiş olduk yani mestin meşruiyeti tanımını yaptık şimdilik zamanı, bu ne kadar bir zaman kişiye mühlet verilir yani bir insan ayağına mest giydiği zaman bu mestin ne kadar bir zaman kullanabilir. Tabi burada önce şunu bilmek gerekir ayağı giyilen mest Hades'in ayağa sirayet etmesini engelleyicidir, manidir. Yani tabiri caizse insan abdestini bozduğu zaman hades diye tabir ettiğimiz o manevi işlem kişinin abdest uzuvlarına nüfuz eder. Ve kişi abdest alarak da o hadesi oradan izale eder. İşte tam bu anda yani abdesti bozulduğu zaman o abdestsizlilik hades abdest uzuvlarına geçerken ayağa da geçecekken ayakta var mes o hadesin ayağa girmesine engel olur. Bir nevi kale gibi düşünelim. Hücum ediliyor ama o hücumu engel oluyor. Peki bu engel olma ne kadar bir mukavemete sahiptir? Yani ne kadar dayanabilir? Manililik noktası ne kadardır? Bunun bir sınırı vardır, bir limiti vardır. Şimdilik ondan bahsedecek. Diyecek ki fe <gülüyor> inkâne Eğer bu insan mukim ise, misafir değil ise, seferi ahkamına tabi bir kişi değil ise Mesahiyon menvali bir gün bir gece mes edebilir. Yani 24 saat o mesin dafiyanilik özelliği bakidir. Ayağa gelecek olan hadesi içerik girmesine engelleyecek mukavemet 24 saat dayanabilir. Mukim olan bir kimseden bahsediyoruz. Ama 24 saat geçtiği zaman artık mukavemeti kalmamıştır. O mesler çıkartılıp ayak yıkanmalıdır. Vay inkianne misafiren. Peki kişi seferde ise, misafir ise buradaki mukavmet ne kadardır? Mesha, <messizlik> mesha selatte ijam, vale ya liha üç gün üç gece yani 72 saat bu hadesin, abdesizliliğin aya sirayet etmesine engel olacaktır. Demek ki e, abdeste mestin hükmünün ne kadar devam etmesi? mukim veya misafir olma doğrultusunda farklılık arz eder. Mukim olan kimse için 24 saat olsa da misafir olan kimse için biraz daha ruhsat fazla olacağı için 72 saate kadar çıkmıştır. Bu zamana kadar dayanabilme mukavemeti vardır. Tabi burada şu sual edilir. Bu zaman ne zamandan itibaren başlar? Yani abdestimizi aldık. Kamil bir şekilde çoraplarımızı giydik. Üzerine de meslerimizi giydik. Mestlerimizi giydiğimiz saatten itibaren sayaş dönmeye başlar mı? Gerek 24 saat gerek 72 saat bu andan itibaren mi başlar? Hayır. Musa o yüzden diyor ki akibel hades abdestsizliğin akabinde başlar. Hani biraz önce dedik ya ayağı giyilen mest hadesin abdestsizliğin ayağa nüfuz etmesine engel olur. Peki ne zaman engel olma vazifesi başlayacaktır? Hades tahakkuk ettiğinde yani abdest bozulduğunda. O zaman ayağa mesli giyer giyme hükmü başlamayacaktır. Abdesti bozduğu andan itibaren başlayacaktır. Bu çok önemli. Ee, biz talebelik yıllarındayken e, ayağımıza mesk giydiğimizde tabii çocukluk dönemi bu konulara da vakıf değiliz. Ayağı bir kere mesk giydiğimizde onu çıkarttığımızda meslin bozulacağı kanaatine varırdık. Oysa ayakkabı gibidir. Her ayakkabıyı giyip çıkardığı zaman abdestli bir insanın abdesti bozulur mu? Veya potinin çizmesini giyip çıkardığı zaman bozulur mu? Tabii ki bozulmaz. Oysa mesle hükümün başlaması önemli. O başlamada Hades'in başlamasıyla. Yine bir insan abdestli iken mesleni giyse ve abdestini bozmadan abdest alsa ve meslerini kullanıp da üzerine mes verse nurun ala nur olur. Ama yine o meslin hükmü başlamış değildir. Evet ayağını yıkamış kabul edilir bu insan nurun ala nur bir şeklinde abdest üzerine abdest almış kabul edilir ama o meslin hükmü daha henüz başlamış sayılmayacaktır. Niye? Çünkü dafiyanlilik diye tabir ettiğimiz gelen hadesin alta girmesine engel olma işlemi yerine gelmemiştir çünkü hades yoktur ortada. O yüzden akıbel hadis ifadesi önemlidir. Abdestsizliliğin akabinde başlamasıyla mukim için 24 saat misafir için 72 saat bu zaman vardır. Bu da sirayetin yani abdestsizliliğin ayağa nüfuz etmesine engel olması. Peki mes nasıl yapılacaktır? Ondan bahsedeceğiz. mesu alel hufeyn ala zahirima. Mesler üzerine mes vermek mesdin üstü üzerinde olacaktır. Hutu <tutan> bil-es-sabiyeh mes üzerine konulan parmakların çizgiler bırakılarak çekilmesi suretiyle mes işlemi uygulanacaktır. Dolayısıyla meste mes edilecek yer mestin üst tarafıdır. Alt tarafını mes etmek bir ittifak geçerli değildir eğer üst mes edilmeyecek olursa. Ee, ancak alt tarafıyla ile beraber üstünün ikisini beraber meshetmek müstahap mıdır değil midir noktasına baktığımız zaman bu konuda e, mezhepler arasında farklı görüş olduğu gibi Hanefi mezhebine dair kitaplarda da farklı ifadeler vardır. Ama şu konu ittifakidir ki asıl olan meslihte üstün meshedilmesidir. Üst taraf meshedilmedikçe sadece altın meshedilmesi yeterli değildir. Bu konu ittifakidir. Ama üstü mezhetmekle beraber altı mezhetmek sünnettir veya müstahaptır diyebilir miyiz? Şafii mezhebinde ifadelere yani mezhepteki Şafii mezhebindeki ifadelere baktığımız zaman bunun müstahap olduğunu Şafii mezhebinde görebiliyoruz ki Şafii kaynaklarından hatırladığım kadarıyla el var bunu açık bir şekilde dillendirmiştir. Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman e, Altı ile yani üstü ile beraber altının mesedilmesi müstahap mıdır, değil midir? Bu konuda çelişkili ifadeler var. E, haskefi metninde bunun müstahap olduğunu söylemiş, ancak bu ifadesini kasaniye yani bedayi senayi sahibine dayandırmış ki onda da bunun müstahap olduğu ifadesini görmekteyiz. Yani ona dayandırarak böyle söylüyor. Ancak İbnü Ceym'e bakıyoruz, bahir sahibi. Oysa bunun tam aksi olarak e, müstahap veya sünnet farzın itmami ile alakalıdır. Oysa ayakta mesedilmesi gereken yer üst tarafıdır, alt tarafın mesmahalli değildir. Dolayısıyla burada ikmalden tamamlamadan bahsedemeyiz. Bu sebeple altın mesedilmesi ne sünnet ne müstahap hiçbir şey değildir demiştir. İbn-i Merhum bu konuyu haşiyesine taşımış ve bunu tahkik ederek şöyle bir ifadede kullanıyor. Diyor ki e, aslında bakılırsa meslin üstüyle beraber altının mesedilmesinin müstahap olduğunu söyleyen kasani ve diğerleri de ona dayanmıştır. Ancak kasan'inin yani Bedaüs Senayi'nin bu konudaki nuskalarına baktığımız zaman o nuskalarda Şafii mezhebinden alıntı yaptığını görmekteyiz. Dolayısıyla nuska farklılığından kaynaklı olarak yani aslında şafilere göre müstahap olduğunu söylemiş ama bazı nuskalarda ise e, orada Şafii mezhebi kaymış gözükmemiş sanki Hanefi mezhebindeymiş gibi algılanmıştır şeklinde bir yorum ifade etmekte. Dolayısıyla mezhepte asıl olan altın mezh müstahap olmayacağı şeklindedir diyerek i̇bn Abid'in tahkikini sergilemiştir. Zaten okuduğumuz Gerek Kuduri bunu açıkça Üstün mesh gerekliliğinden bahsettikten sonra e, şerhine bakacak olursak lubab ki yine bu meyanda e, hidayeye de bakacak olursak bunun altının mesh müstahap olmayacağında ifade edilmiştir. E, tabi artı burada şöyle bir şey daha var Hz. Ali radıyallahu teâlâ anha nisbet edilen bir ifade e, bu din akıl dini, akılla anlaşılabilecek veyahutta aklın ürettiği bir din olsaydı meslerin altı kirleniyor ama biz üstünü mesediyoruz. ediyoruz. Bu da şu demektir ki biz bu noktada esere tabi oluyoruz, akla tabi olmuyoruz. Yine Ebu Hanife rahimullahın kendisini reklikle itham edenlere yani sen aklını Nas'ın üstünde tutuyorsun diyenlere vermiş olduğu cevaplardan bir tanesi. Eğer ben aklım ile hüküm verseydim ayağa giydiğimiz meslinin alt tarafı kirlenirken biz üstünü mesh ediyoruz. Oysa aklen baktığınız zaman altın mesh gerekirdi. Ama biz bu noktada esere tabi oluyoruz. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın uygulamasına tabi oluyoruz. Dolayısıyla mesh edilmekte olan üstün mesh Peki bu nasıl yapacak? Sünnet olan nedir? Yaptı o minruus esabi rizil ile sak ayak parmaklarının ön tarafından başlayıp boyna doğru çekerek yapması sünnet olandır. Tabi burada sünnetin anlatımı ama bunun aksini yapacak olursa da bu da caizdir. Yani ayağı giydiğimiz mestin gerek yukarıdan aşağı doğru gerek enlemesine yani üst tarafında bir şekilde elimizin ıslaklığının oraya temas ettirecek olursak mes gerçekleşmiş olur. Ama bunun sünnet üzere yapılması parmaklarımızı ayak parmaklarının uç tarafından başlayarak geriye doğru saka yani boğazla tarafına doğru çekerek yapılmasıdır. Bu da sünnetin anlatımı. Ve farzdızalı ke miktarı telası es Peki burada farz olan miktar ne kadardır? Yani mes diyoruz, mes e, ıslak olan elin oraya temas etmesi veya ıslaklığın oraya temas etmesi illaki el olması da gerekmez. Örneğin bir insan e, abdestliyken mesleni giymiş e, ve abdestini bozmuş, bu insan normal abdestini aldı ama ayaklarına mes etmeden e, sabahları çimli olan bir yere çıkmış. Çimende dolaşsa ki çimen sabahları ıslak oluyor nem vardır, e, bel vardır orada bir ıslaklık bir rutubet vardır kıraya yağmıştır. O da ayağının mesli, giymiş olduğu meslin üstünü ıslatacak olursa bu insan da mes yapmış kabul edilir. Yani mesle illaki elin teması şart değildir maksat ıslaklığın oraya temas etmesi. Peki buradaki miktar ne kadardır? Ne kadar bir alanın illaki mes edilmesi gerekir? onu diyor diyor ki miktarı selase es üç parmak miktarı min asgare es-sabi'el el parmaklarından en küçüğü olan serçe parmağıdır. En azından o serçe parmak gibisinin 3 tanesinin kaplayacağı alan kadarının mesedilmesi farz olan miktardır. Tabii bunun sebebi de hem genişlik hem uzunluk açısından en küçük parmak çünkü mes aleti eldir. Madem ki bu elle yapılacaktır o zaman elin ekserisi kül hükmündedir. Onun ekserisi de 3 parmaktır. O zaman en azından 3 parmak miktarının yapılması gereklidir. Farz olan miktardır. Peki bu meseleyi de bitirdikten sonra ayağımıza giymiş olduğumuz mestin yırtık olması, deforme olmuş olması, eee zarar verilme ondan bahsedeceğiz. Ve la yecuzul hufin fihi khurkun kebir. <gülüyor> kendisinde büyük bir yarığın bulunmuş olduğu mes'leri kullanmak caiz değil. Ne derece bir yarık? Yebinu minhu miktaru telas esabiya min asabi arrecil. Ayak parmaklarından üç parmak miktarı ki burada şartlara baktığımız zaman ayak parmaklarının en küçüğünden üç parmak miktarı kapladığı alan kadar gözükebilecek bir yarın olması, yırtığın olması o meslin kullanılmasına engeldir. Tabi burada bu yarık nerede ise bu şekilde bir e, miktar tayin ediyoruz. Eğer parmakların bulunduğu yerde değil, bir de ökçenin bulunduğu yerde değil ise yani meslin alt tarafı veya üst tarafında veya yanlarında bulunuyor ise o zaman o yırtıkta arayacağımız Nihai miktar ayak parmaklarının en küçüğünden üç tanesinin sıyacağı kadar bir boşluk bir yırtık varsa bu mesle kullanmak caiz değil. Peki parmakların bulunduğu yerden veya topuğun bulunduğu yerde bir yırtık varsa buradaki yırtıkta miktar ne kadardır? Bu noktada deniyor ki parmakların bulunduğu yerde ise hangi parmakın üzerindeyse o parmakta üç miktar. O zaman baş parmak tarafındaki yırtık ile küçük parmak tarafındaki yırtık arasında farklılık olacaktır. Eğer topuk tarafında bulunuyor ise de topuğun ekserisi. Ekserisi gözükecek şekilde bir yırtık varsa manidir ama ekserisi gözükmüyor ise o zaman mani değildir. Dolayısıyla bir mesleki yırtıklar birden fazla olursa bunlar toplanır. Ama iki ayrı mesleki yırtıklar hepsi müstakil olarak değerlendirilir. Yani örneğin sağ ayağımızdaki mesle iki parmak gözükecek şekilde yırtık, sol ayağımızdaki mesle de bir parmak gözükecek kadar yırtık toplamı üç parmak etse dahi bu mani değildir. Bunlar müstakildir. Ama bir ayağımızın mescin sağ tarafındaki iki parmak sol tarafından bir parmak yırtık ise bunların tamamı toplandığı zaman üç parmağa ulaşıyor ise o zaman bu mesle manidir. Eğer parmaklarımızın bulunduğu yer veyahut da topumuzun bulunduğu yerde değilse. Parmaklarımızın bulunduğu yerde ise hangi yerde bulunuyorsa oradaki üç parmak, topumuzda bulunuyorsa o zaman topuğun ekselisinin gözükmesi. Peki bazen e, ayağı giyilen mescin Deriden olması ve kalın olmasından dolayı bir yırtık oluyor, bir çizik oluyor, yarık oluyor ama o yarık açılmıyor. Yani elimizle bastırdığımız zaman açılıyor. Bu mani midir? Deniyor ki eğer ayak orada gözükmüyorsa yürüme esnasında o yırtıktan içerçi gözükmüyor ise bu mani değildir. Velev ki o yırtık çok olsa bile. Yani orada iki parmak, üç parmak, belki daha fazla bir parmağın sığabileceği kadar bir yırtık var. Ama e, mukavemetli olduğu için, sert olduğu için orada içini göstermiyor ise, sertliliğinden dolayı yürüme esnasında içini göstermiyorsa, bunun da engel olmayacağı yine beyan edilmiştir. Peki, Ve inkâne Eğer bu meşgul olan miktardan daha az ise o yırtık, caze. böyle bir meslek kullanmakta herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Şimdi yukarıda söylediğimiz bir meseleyi aslında iltizam yoluyla beyan edilen bir meseleyi sarahaten beyan edecek. Wala yuzul mes'al al-khuffayn limen vecebe alayhi al-ghusl. Bir insanın boy abdesti alması gerekiyor ise bu insanın mes kullanması caiz değildir. Çünkü daha geride de söylemiştik hatırlarsanız minkullu hadesin mucibin lil demiştik. Yani abdesti gerek diren durumda mes kullanmak caizdir. Cenabetlik durumunda mes kullanmak caiz değildir. Orada asıl olan bütün vücudun hastedilmesi, yıkanmasıdır. Evet, buraya kadar olan meselemizde mes'in meşruiyeti, tarifi, giyme zamanı ve müddeti, keyfiyeti ve niteliği ile alakalı meseleleri bitirmiş olduk. E, vakit de e, bu noktada bittiğinden dolayı bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Nasip olursa önümüzdeki e, dersimizde ise nevakız bölümü yani 6. bölüm olan Mesti e, bozan durumlar nelerdir? Buradan başlayacağız. Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin, bizlere iklas ihsan eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin lillahi tealel fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İya k ve İya k İhdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضalim